Seyfettin Gürsel Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Evet, ekonomik, sosyal, psikolojik gidişat hepsini bir arada konuşmamız gerekecek anladığım kadarıyla. Çok büyük bir e, skandalle iç içe yaşamaya devam ediyoruz ve muazzam bir pislik de var. Nasıl e, temizleneceği konuşuluyor. Valla e, tabii ben e, şeyi, e, bu konuşmaları iddia edilen başbakanla oğlu arasında geçen konuşmaları e, gördükten sonra bir, bir Rubicon'un aşıldığını düşündüm. Yani. 17 Aralık tabii yeterince vahimdi ama a, bu, bu her şeyi aşıyor ve çok şaşırdığımı da söylemeliyim açıkçası. Hani derler ya bu kadarını beklemiyordum. A, yani doğruluğu yazıkça montaj mı doğru mu? Yani bunu hiçbir zaman galiba tam olarak emin olarak öğrenemeyeceğiz. Çünkü böyle bir hukuk sistemine sahip değil. Ayrıca son günlerde okuyorum. Yani eğer bunun gerçekten montaj olsaydı ispatlanması çok kolay diye bayağı ikna edici şeyler okudum. Yazılar da okudum. Yani benim şahsi kafamunun doğruluğu yönünde. Evet. Şimdi hukuk bayım görüyorum. Yani normal olarak e, uygulanacak alıştığımız bildiğimiz hukuk devleti demokrasilerde. Derhal bunun çok uluslu, uluslu Türkiye içinde yani ülkenin içinde ve uluslararası alandaki bu konuda uzman kuruluşlara test ettirilip ölçülmesiydi. Ama bu da yapılmadı. Hadi adam basit şeyler öneriyorlar. Mesela bir tarafta dün Emre Uslu diyor ki aslında işte konuşmalarda geçiyor ya Sümeyye geliyor geldi gel falan şimdi burada. Diyor ki çok rahat bazı istasyonlarından Bu hareketler tespit edilebilirdi diyor. Yani işte ayrıca Simeye ya orada değil de buradaydı. Yediğimi ya bir evet. şeyden bu, bunun kayıtlarını tutan işte merkezler bir belge çıkartmak yeterli. Bütün şey o zaman hakikaten montaj olduğuna dair şeyler son derece güçlü hale gelir iddialar. Evet. Bunların hiçbiri yapılmadı. Bu dakika dakika ee, tespit edilebiliyor. Benim tabii kanatım bir de yani bu çok şanslı bir görüş bence büyük bir şey nüfus ticaretiyle birlikte a, muazzam miktarda bu vakta eee o vakıfta da bir o vakfa bir ve belki de o vakfun dışında da bir şeye kasaya büyük miktarda şey biriktirilmiş. A, bir siyasi amaçla kullanılmak üzere a, bir ne diyeyim hazine biriktirilmiş. Yani bir savaş hazinesi adeta, politik hazine biriktirilmiş. eee Tabii, bu tabii bu suç aslında. Yani hiçbir demokraside bu kabul edilmez. Ee, ama burada tabii çıkıp savunamıyorlar onun için tek çare montaj. Bu, bu bu işin sonuçta kararı hakem doğrusu seçmene kaldı yani hakem burada ve 30 Mart'ta iple çekmeye devam ediyoruz. Evet. Evet, yani bugün Şahin Alpay da benzeri bir şey söylüyor. Nihayetinde iş halka kalır, bereket önümüzde üç seçim var diye senin de dünkü yazında belirttiğin gibi çıkış sandıkta çizgisine benzer bir evet. şey getiriyor. Evet. Yani tabii seçimlerin böyle bir mucize yaratmasını da beklememek lazım. Ama açıkçası benim beklentim şu, eğer Seçmenin hiç olmasa adaca kalkınma partili seçmenin bir bölümü bu demir çekirdeğe şey etmeyen, ait olmayan hani işte yazıda da gelse, tura da gelse AKP'yi desteklemeye, başbakan ne dese inanmaya hazır bir seçmen kitlesi var. Bunun kendine göre daha doğrusu bu çok heterojen de bir seçmen kitlesi. Yani en aşağıda ben araştırmalardan da görüyorum. Gelir... Dağılımının en altında yer alan, AKP'ye oy veren yoksulların, özellikle kadınların sosyal yardımlar çok önemli rol oynuyor. Hakikaten o konuda Adalet ve Kalkınma Partisi, bu şeyden bahsetmiyorum, o böyle kömür yardımı, küçümsenen onlardan söz etmiyorum. Bayağı ciddi şeyler var, sosyal politikalar var. Evde bakım hizmeti gibi mesela geçen gün biz o konuyla ilgilendiğimiz için, Her şeyin farkına vardık. 400 bin çıkmış evde bakım parası. Asgari ücret veriyor engellere evde bakım yapan. Şey 2007'den beri 2012'de bu sayı 400 bin'e çıkmış. Bunların çoğu kadın büyük bir ihtimalle de işte aslında çalışmayan düşük eğitimli şart değil çalışmamak ama yani uzun yapın kısası böyle bir çok örnek verebilirim. Orada zaten insanlar çok da. Yani bunu küçümsemek için söylemiyorum ama çok da demokrasiyle, yolsuzlukla falan ilgili değiller. Yani acaba bu AKP giderse bizim sosyal yardımlar gider mi diye düşünüyorlar. Ya da işte bir minnet duygusu şey diyorlar, yaklaşımında bulunuyorlar. Minnet duygusuna kapılıyorlar. Bu şey yoktu eskiden. E şimdi bana işte evdeki engelli oğluma baktığım için, kızıma baktığım için bana devlet asgari ücret veriyor. Niye düşünüyor? Evet bu, bu evde bakım parasından e, hareket edersek bir kısmı e, çok ideolojik işte bu esas sert çekirdek demir çekirdek o. E, bir kısmı ekonomik ölçüye gidebilir diyor da, altern başka alternatif de yok tamam götürüyor olabilirler, bir sürü yolsuzluk olabilir ama e, ortada da bir alternatif yok tabi da e, en büyük sorumluluk Cumhuriyet Ak Partisi'nin yani insanları böyle düşünmeleri düşündükleri için de kınamak zor ee, ama sonuçta ben şeye inanıyorum hala ve bunu bekliyorum fakat bütün bu faktörlere rağmen ya da bu faktörler şey etmeyen önemsemeyen AKP seçmene bundan sandığa gitmeyerek bir şey tepki göstermek Türkiye'nin Türkiye demokrasinin Normal bir şekilde işlemesi mümkün değil yani tamam sandık tabii her şey değil ama nihai belirliyiz sandık. Evet Seyfettin bu noktada bir şey ilave edebilir miyim? Şimdi e, bu e, şey e, ilk unsur olarak söylediğin gayet e, önemli bir nokta e, gibi görünüyor bana da. Yani bu e, evde çalışanlara asgari ücretin yardımının e, verilmesi önce özellikle de kadınlara meselesi öyle, öyle hafife alınacak gibi bir mesele değil sosyal politika açısından. Çünkü e, yani bu şeyi de ortaya çıkarıyor. E, i̇şte sol, sosyal demokrat denen mesela Cumhuriyet Halk Partisi gibi ya da solcu işte entelektüel kesimin de... E, ne kadar aslında yetersiz kaldığı da ortaya çıkıyor. Çünkü yani bu şu konuda şu gelir dağılımı ya, yani evet. gelir dağılımı adaletsizliğine karşı bir somut öneriler, politikalar getirse gerek Cumhuriyet Halk Partisi Ama gerekse de diğer Ama sadece Ömer sürücü. o yetmez. Evet. Şeyi de göstermesi lazım. Yani ortaya hakikaten nasıl yöneticine dahil ne evet. bir somut bir plan koyması lazım. Evet. Bu bunu yapmıyor sadece. İşte şimdikte tamam güzel bir fırsat. Bu partıda da iyi de yapıyor. İşte bu yolsuzluk meselesinin üzerine gidiyor ama bu bu yetmiyor. Yetmediğini görüyoruz. Tamam. Büyük bir olasılıkla Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarında belki birkaç puan yani belki demeyelim ama herhalde büyük ihtimalle birkaç puan eee bir artış olacak ama o kadar halbuki yani bir alternatif haline gelebilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlaka yüzde 35, yüzde 36 şeyine çıkması lazım, düzeyine çıkması lazım. E Bunu nereden yapacak? Yani MHP'den oyalarak mı yapacak? Ya da BDP'den oyalarak mı? Yani bunların olmayacağını biliyoruz. Oyalabileceği bir tek yer var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin biraz önce işte tarifini kabaca yapmaya çalıştığım bu demir çekirdeğe ait olmayan nispeten yani sağduyulu, çeşitli nedenlerle tamam bugüne kadar Azad bir kalkınma partisini desteklemiş ama başka partiler de destekleyebilecek ben onlara bağımsız seçmen diyorum Aa, bağımsız seçmenleri ikna etmesi lazım e, bu, bunu bunun emarelerini halen görmüyoruz tabi bu arada ekonomi de bu olaylardan yani bence zaten biz sonlar yaşamaya başlamıştık bunu içeriden değil dışarıdan kaynaklı diyeyim Türkiye. ...ekonomisinin kendine özgü yapısal sorunlarını çözmedi. Bu hükümet son talihinde bu seçimler nedeniyle reformlar ertelendi. Öbür taraftan e, uluslararası likidite giderek e, şey diyor. Eskisi gibi bol olmaktan çıkıyor. işte bunun e, etkileri, sermaye çıkışı ya da yetersiz giriş, faizlerin artması vesaire Zaten bize benzer tüm ülkelerde Endonezya'sından Brezilya'sından görülüyor büyüme bu nedenle zaten düşüktü. Şimdi üstüne muazzam bir bence şey güven sorunu geldi. Bunlara eklendi. Bu zaten mevcut şeylere. Yani şimdi bu SJK'nın geçmesi bu, bu Avrupa Birliği ile sorun yaratacak. Hani Anayasa Mahkemesi iptal etmezse büyük sorun. Deniyor ki zaten Bunu biliyor işte anayasa mahkemi yani eğimsel senaryo anayasa mahkemesi iptal edecek. Ama bu arada işte bildiğin gibi gerekli değişiklikleri e, yapacaklar. E, tasfiye edecekler. Önemli ölçüde tasfiye yapılacak. MIT yasası keza öyle. Şimdi e, ya bunlar da e, ısrar ettikçe Adalet ve Kalkınma Partisi bir bakıla da Çaresiz bir şekilde yani kendini savunma bir şey, set oluşturmak için yapıyor bunları. Ee, Avrupa Birliği çıpası da şey etmeye başlayacak. Bayağı sarsılmaya başlayacak. Yani müzakerelerin biliyorsun askıya alınması konuşuluyor. Alo? Evet evet dinliyorum. Yani bu bu, bu, bu ciddi bir konu. Tabii ki çok zor bir şey. Onlar da e, yani Avrupa'da bunlar askıya alınırsa bir daha müzakerelere dönmek çok zor. Yani bu Türkiye'yi tabii hani Adalet Kalkınma Partisi'ni cezalandıracağım diye Türkiye'yi cezalandırabilirsin ve buradan herkes zarar görebilir. Tabii böyle riskler de var. Şey, yatırımcı güveni özellikle yabancı ama yerli için de öyle. Yani şimdi hukuk devleti olmaktan sen çıktıkça yatırımcının böyle bir ekonomiye yatırım yapması Mümkün değil. Şişli Adın Başkanı da <gülüyor> Muharrem Bey zavallı bunu, bunu söylemeye çalıştı ki bu gerçeği evet. irtisatçı olması gerek yok. Yani biraz bu işleri bilen herkes onlar Yani sağ e, sağduyulu herkesin e, tahmin edebileceği bir durum biliyorsun. Vatan aileyle. E, evet. evet vatan aile ihanet suçlamasıyla maruz kaldı. Suçlamasına. Yani bunu <gülüyor> biz burada şimdi konuşuyoruz diye bunları söylüyoruz diye bizi yabancı sermayenin büyük şey, sermayenin patronları büyük şirketlerin siyoları dünyada var Şefiçin Gülser böyle dediğine göre biz yatırım yapmayalım mı diyecekler onlar çok da zaten bana sorarlard değerlendirmelerini yaptılar ve bir takım kararlar verildi yani bunu 2014'te bence açık bir şekilde göreceğiz e şimdi bütün bunları bir araya getirdiği zaman ben yani şu artık kanaate vardım. Başbakanla, Tayyip Bey'le Anayet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'yi yönetme ehliyeti bence e, sorgulanır durumda. Yani, hafif deyim ile e, bu Bunun tabii e, Türkiye'nin demokrasisine de ciddi şeyi var. Zarar verme ihtimali var zaten kör topal yarım yamalak bir demokrasi. Çünkü yönetme kabiliyetini kaybetmeye başladığın anda, bunu da ısrar ettikçe, direndikçe tabii bu iş daha şeye doğru gidecek. Daha otoriter yönetime hatta ekonomide bu e, beklediğim gibi her şey düşerse bu büyüme ciddi biçimde ve bu sadece bu yıl için değil önümüzdeki yıl da devam edebilir. Bunun işsizlik üzerinde yaratacağı etki. Bu, bu, bu gelişmeler oldukça Adalet ve Kalkınma Partisi daha da kendini e, köşeye sıkışmış ve iktidarını kaybetme e, şeyi altına girmiş olacak. Psikolojisi o, o. E, çünkü iktidar kaybedildiği anda bütün bu rezaletlerden sonra düşünebiliyor musun? Ne gelişmeler olacak. Evet. Yani hani köşeye sıkıştırılan kedi misali. Evet yani bu Zaten yeni getirilen şeylerle, yani birçok bir unsuru bir arada ele almak gerekiyor herhalde. Yeni getirilen ve çıkarılan bu üst üste çıkarılan kanunlarla, özellikle işte hakimler sabıza yüksek kurulu kanunuyla yürütmeye yargının bağımsızlığının ortadan kaldırılması ve yürütmeye bağlanması, işte internet yasası denen şeyle de bilinmeyen şeyleri bir tek bir kişinin Alo? kontrolüne bağlaması. Duyabiliyor musun? Evet. Evet birkaç şeyi de yani HSK'dan başka internet yasasıyla da tamamen bir şal örtülmesi tabir caizse elektronik hesaplaşma üstüne ee, yani bir de MIT'i son derece ağır şekilde yetkilendiren Ve bence uluslararası bir şeyde hiç görülmemiş normlara uymayan bir şekilde bir polis devleti tedbirleri alan Milli istihbarat Teşkilatı'nın bu üçü de bir arada ele alınınca bu panikle beraber neler olabileceğini kestirmek bile zor. Yani bence zaten bu panik de bu şeyleri bu kadar... Acil hale getirdi bu yasaları. Evet, bunların hiçbiri evet. önceden dediğim konuşulmamıştı. Dediğin gibi yani bu yani bunlarla e, önüne geçmeye çalışıyorlar. E, bizim bilmediğimiz, daha kim bilir neler var. E, bu bunu kendilerine göre. Bu şey tabii ilginç. Yani e, ben dedim ya bir bir siyasi e, şey biriktiriyor. Yani hazine belliki oluşturuluyor. Burada şey ben o zaman bir min koymuştum dikkatimi çekmiştim biliyorsun bir Hikmet Karaman mı Yeni Şafak'ta köşe yazarı anladığım evet. kadarıyla ben tam tabii hangi tarikattır nedir neyin nesidir çok, çok iyi bilmiyorum bu konular ama anladığım kadarıyla böyle sözü geçen bir şey olarak din alimi İslam İslam alimi olarak anladığım kadarıyla kabul ediliyor Çünkü başbakan kimdir daha ne zaman? Yani epey oluyor herhalde fetva e, almış. E, yani şeyi sormuş böyle şeylerden e, büyük işler yapan e, devletten e, kamu ihaleleri alan falan büyük şirketlerden e, şey toplamak e, para toplamak yardım diyelim tamam tırnak içinde e, toplamak caiz midir diye. O da yani gönüllü oluyorlarsa raizdir demiş. şimdi. Yani benim anladığım kadarıyla kendi kendilerine de zaten şeyler hani vicdanları rahat öyle söyleyeyim bu fetrada eğer hakikaten böyle gelişmişse olayla yani diyorlar ki bu ihaleler işte belli bir yasal şeye göre, prosedüre göre yapılıyor ama son tahlilde bu ihalelerden büyük paralar kazanılıyor. Büyük paraları kazanacak adamlar neden ha, şeye, bir havuza Para atmasınlar. Bu paraları biz kendi şeyimiz için, şahsi şeyimiz için e, almıyoruz. Cebimize koymak için almıyoruz. Bunu inandığımız bir siyaset için harcayacağız. Yani hangi yollarla? İşte Kimisi yasal vakıflar aracılığıyla, kimisi çok da belki yasal olmayan bir şey. Şimdi bu tabii <gülüyor> çağdaş bir demokraside ya da adına demokrasi denilen bir rejimde olacak iş değil. Avrupa'da herhangi bir ya da Amerika'da neyse herhangi bir adam gibi demokrasiye böyle bir şey olursa kıyamet kopar ve tabii ki o başbakan o iktidar partisi iktidarda kalamaz. Büyük bir iç temizlik olur. Ama içeride de o mekanizma çalışmıyor partiler içinde. Evet, büyük Yani bir... dolayısıyla hakikaten bir tıkanmışlığa doğru gidiliyor ve giderek tabii ipler geriliyor geriliyor bu burdan nasıl çıkılacak nasıl çıkılacak ee, eskiden olsa biliyorsun eskiyosu Türkiye'den böyle işlerden başka yollarla çıkılırdı. da e, ama, ama onu onu hiç düşünmüyorum e, evet, ben yani şimdi tabii ki bununsa çünkü çıkıldı çıkıldı da ne oldu işte bu hale geldik yani. sonuç olarak da <gülüyor> Bu hale geldik sonuçta şimdi bunun hakikaten tek yolu sandık yani ama bunu bunun 30 Mart'ta valla tablo çıkacak. Ondan sonra tekrar konuşacağız bunun üstüne. Evet. Bunun yani en e, Ukrayna içinde e, çeşitli defalarda yazıyor analizlerde, Yani bunun e, Türkiye'de de mesela, muhalefetin de Yani Cumhuriyet Halk başta olmak üzere büyük mesela demokrasiyi şey yapmak için miting düzenlemesi falan lazım belki de yani. Bir düzenlemesi? Bir miting, büyük bir miting mesela. Niye Taksim'de olmasın mesela demokrasi? Bilmiyorum yani şimdi o da orada da provokasyonlara da açık yani 30 Mart'ı etkiler mi etkilemez mi yani bence bunlar 30 Mart'tan sonra çıkacak sonuçlara göre düşünülmeli. Yani bir Ukrayna süreci de büyük bir felaket olur yani onda Ukrayna kim tavsiye ediyorsa bilmiyorum Bu Ukrayna'da olayların nasıl bittiği ortada. Evet. Ve daha nereye gideceği de belli değil onun için ama ben Ukrayna şeyini duyunca biraz raflarını duyunca biraz şeyitiyorum tedirgin oluyorum yani biraz değil bayağı tedirgin oluyorum. Evet ama sizin dediğiniz bu mitingin ufak bir provası dün yapıldı. CHP İstanbul Örgütü Yolsuzluk İddiaları ile ilgili olarak Taksim'de bir protesto gösterisi düzenlendi. Yani Haziran ayından beri bölgede hiçbir eyleme izin vermiyordu polis. CHP'lilere de izin vermedi. Onlar da polise başarılarının devamını dileyip teşekkür edip alanı terk ettiler. Yani bence tabii mitingler yapılabilir ama bunun yasal yolları var. Yani CHP pekala... Um, İzin talep ederek. Evet evet siyasi, onu kastediyorum. Siyasi abi. şey başlıyor yani seçim Hı. şeyi ne zaman başlıyor. Ee, takvimi bilmiyorum yani. Bu, bu Şu ana kadar bildiğim kadarıyla seçimlerde seçim e, şeyinde döneminde şey yapmak, kitle gösterileri yapmak, toplantılar yapmak, açık hava toplantıları yapmak henüz yasak değil. <gülüyor> ee, o bakımdan e, tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi bunu yapabilir. Ama dediğim gibi yani şey de Ukrayna örneği de çok da parlak bir örnek değil son tabilde. Bunun için belki de bir şans yani 30 Mart. Şimdi düşünsene seçimlere daha iki yıl olsaydı üç yıl olsaydı herhangi bir seçime bence çok daha iyi olur. Evet, evet yani üç seçimin ee, birden için... önümüzde olması çok Şu önemli var. bir şey evet. evet sadece 30 Mart'ta da bitmiyor. Evet, bir seçim. başkanlık seçimi var. Evet. 3 ay sonra. Şimdi onun da yeterince tartışmıyoruz şu anda. Tabii belki tam tabloyu da göremiyoruz kim aday olacak yani Tayyip Erdoğan Başbakan aday olur mu yoksa 30 Mart'ta çıkacak sonuçlara göre bundan vazgeçer mi? Tam bilemiyoruz yani ben oyların yüzde %45'in altında Olursa bundan vazgeçeceği kanaatındayım bunda nedenlerini yazdım. Şimdi tekrarlamak istemiyorum. O zaman mesela bir gül opsiyonu çıkacak ortaya. Abdullah Gül aday olacak başka. Kim olacak artık Halkınma Partisi'nde? Onun için arayı da bozmak istemiyor fazla ama şöyle bir tabloda çıkacak ortaya. Abdullah Gül ne şeydi seçim kampanyasından? Umarım dişli bir aday çıkar Cumhuriyet Halk Partisi. E, tarafından o zaman ne ne savunacak? Büyük bir ihtimalle demokrasi savunacak. Böyle yapacağım böyle yapacağım. E halkın da bu, böyle vaatlerle bir de halkın desteğini alarak tekrar beş yıllığına köşke çıkarsa e, o da bir, bir iyi kötü bence bir frendir bilmiyorum. Yani yüksek sesle düşünüyorum biraz. Evet. E, sonuçta bizim bu seçim sürecinin Türkiye'de Necip Türk vatandaşının Türkiye'li vatandaşın ...iyi kullanması gerekiyor. Başka başka da çare yok. Evet. Peki. Bundan sonra daha çok konuşmaya devam edeceğiz. Evet, evet, evet. Çok teşekkürler. Ee, i̇yi yayınlar. Hoşçakalın. Seyfettin Gürsel ile Ekonomik Gidişat